Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun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 Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor... Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz Devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve ''Bugün artık insanlardan size galip gelecek kimse yok. Mutlaka ben de size yardımcıyım.'' demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan gerisin geriye dönüp, ''Ben sizden uzam. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler, melekler görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah cezası çetin olandır.'' demişti. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Ey kafirler bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.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 inkar edenlerdir. Artık onlara iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan bunlara vereceğin cezayla arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz... Fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır.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 Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle. Eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp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 İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız... ...yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler... ...ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya... ...işte onlar gerçek mümindirler. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden... ...ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah ve Resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ultimatomdur. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allahsa inkarcıları perişan edecektir. Hac-i Ekber gününde Allah ve Resulü'nden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki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 Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar.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 Bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur.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 Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince...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 Ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızasıysa bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir.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 Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah, pasık topluluğu doğru yola iletmez. Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etme koşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır.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 Ve kalpleri mühürlendi Artık onlar anlamazlar Fakat peygamber ve beraberindeki müminler manlarıyla, canlarıyla cihad ettiler Bütün hayırlar işte bunlarındır İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir Allah onlara içinde ebedi kalacakları içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır İşte bu büyük başarıdır Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara